Muhterem efendim, fena fillaha ulaşma yolunda bir hiyerarşiye gerek var mıdır? Bir kul hiyerarşi olmaksızın doğrudan Allah'a ulaşabilir mi? Hiç öyle bir üstad, hiç öyle bir olmadan da insan başka yollarla mesela şahs Cenab-ı Hakk'a teveccüh edilir, teveccühüne teveccüh olur, bir cezbi, incizabı, masal olur. Hz. Mevlana'ya kimse işaret etmemiş. Evet, şemse da belki çoklarına göre de muhakkutlarımızda kısa. O Şems'i işaret etmiş. Şems ona kendi dünyası itibariyle bazı şeyler söylemiş ama Merdan'ın ufku itibariyle çok açık, çok engin. Hatta Berk'ten ayrılırken Necmeldine Kübra arkadan bakmış. Bazılar orada derler. Hayret demiş. Bir deniz, bir gölün arkasında, bir çayın arkasındaydı. Bazıları da Muhyiddin İbn Arabi ile karşılaşmasında aynı şeyleri söylerler. Utanülülema ile gelirken işte evladı, babası, onun orada söylenmiş olduğunu söylerler. Yani çocukluğuna 7 yaşında Muhyiddin İbn Arabi ile karşılaştığında kudadan bir yaş der. Ebced hesabıyla. Şimdi o zaman da yani bir istidadı var onun. Mevlevlik çok muhakkiklere göre bir tarikat değildir. Yani daha sonra tarikat haline gelmiş bizim en canlı en samimi Mevlevilerden Şefik Can Bey bilirsiniz İstanbul'da şimdi kahve ediyor. Şimdi evlana böyle sıradan bir insan değil. Söz zaman diyor ki benim seleflerim, Muhyiddin Gazzali, Hacı Bayram, Mevlana Celaleddin Rumi. Ben kendi şeriat telakilerim içinde mesnevi okuyorum dostlarım. Belki bu kafıma takılan bazı şeyler olurdu. Bazı misaller veriliyor bazen Fatılı tasvir gibi şeyler de oluyor. Fakat Mustafa öyle deyince yani o şimdiye kadar gelmiş bir sürü büyük insan arkasından gelince, onun bu mevzu ayrı bir mülazası vardır. Şimdi çok rahat olabiliyor ki ben bu dönemdeki kültür bu türlü şeyleri telaffuza müsait değil. Ayşe Validemiz eşiyle aile münasebetler mevzunda meseleyi açık konuşuyor, net konuşuyor. Diyor. Böyle yaptığımız zaman abdest alıyorduk. Yani o günki insan telakkileri Müslümanlar onu batılı tasvir görmüyorlardı. Öyle bir telakki. Cabir diyor ki falan olmuştu da işte hacca gidiyorduk, ihramdaydık falan akıyordu diyor. Bunu açık bir sahabi söylüyor ve Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai hadis olarak rivayet ediyorlar onlara. Demek ki Buhari'nin, Müslim'in, Nesai'nin, bu Davud'un rivayet ettiği dönemde de o günkü toplum anlayışı, bu türlü meseleler çok yadırgamıyorlar yani rahattı. Dolayısıyla yani Hz. Mevlana'nın o türlü şeyleri öyle. Sonra işte kalkıp İstanbul'dan Roma, Rumların elinde o zaman gelen bir papazın elini öpmesi, yani bunu yadırgayabilirsiniz. Onun niyetine bakmak lazım. Diyor ki orada Hazret, sana ben kaptırır mıyım diyor tevazu, o benim sıfatım diyor. Evet, bazı meseleler var ki, yani Onları kendi hususiyetleri içinde almak lazım. Yani Efendimize ait de kasais vardır. Ona mahsus şeylerdir bunlar. Şey de esas yani fena filav olma. Öl Mevlana Hazretleri olmuş öyle fenarlar. Hmm. Cezmi incizat da olur. Sevişülük ruhani nakşilerin esas aldıkları yedi nefis mertebesi olmaz. Diğer tarikatların esas aldıkları ruhtan yürüyerek, âlem emirden yürüyerek o hatveler olmaz. Oradan doğruya bir cezbe inzaptla bir anı seyiğalede hemen ulaşabilirler. Hatta aşk diyor, ay sıfat diyor, şükür yolu diyor. O da bir yol yani insan o yollarda herhangi bir insana bir müshir ihtiyaç duymadan fenafilaha ulaşabilir. Ama eskiler böyle tarikata tekiyelere devam eden insanlar genelde o hiyerarşiyle ulaşmışlar yani evvela şeikte. Hatta yani o mürid olur mu olmaz mı? Müritlerin kedemleri arasında başta imtihan edilir. O şu haline bakılır, bu haline bakılır. Onlar yani Müritte aranan talip vardır. Talipten sonra mürit, müritten sonra salik. Salikten sonra vasıl yani ulaşan insan. Derecelerine göre bunlar hep kontrol edilir belli bir dönemde. Sonra Hz. takdim edilir orada. Piri, Mugan kimse takdim edilir. Bu mürit olabilir denir bu Hazret onu gözetler bir miktar, bakar yani, gösterebilecek bir göre. Muhterem Hocam, Mevlevilerin yapmış olduğu Sema'ın bir gösteriş olma düşüncesi zihinlere gelebilir. Bu konuya bakışımız nasıl olmalıdır? Bu negatif mülazılara karşı, hani şöyle bir mülazı olabilir yani, bu bazıları bu türlü Sema gösterileri, Sema bunlarla bazılarına bir şey anlatmak, ancak bunlarla oluyorsa yani, ancak güzel veriyorsak yani, şey oluyorsa, bu niyetimizde hedeflediğimiz şeyle mükafat alır, Senimiz, yani Allah ona göre yapar. Genelde ona bakarsanız yani camilerde, farz Allah'ın emrettiği namazı kılarken de, bazı şeyler nefis karıştırabilir yani içinde. Cemaati hiç bırakmıyor, dedirtebilir. Bak ezanı duyar, uyma nasıl koşuyor gelebilir insanın aklına, yani her yerde gelebilir. Ve her yerde insana o türlü mülazalarla mücadele etmek düşüyor. Yani bir manada gösteri gibi diyebilirler de fakat öyle bir şey ki ben bir şey ifade ederken belli bir kostüme ihtiyaç oluyor. Belli bir dekora ihtiyacı oluyor orada. Belli enstrümanlara ihtiyacı oluyor. Ancak onları kullanarak insanlara bir şey anlatabiliyorsunuz. Yani. Hz. Mevlana'yı öyle sevdirmek, o sema sevgisiyle onların kapılarını Hazreti Pir'i açmak ve sonra da onların ellerine mesnevi tutuşturmak, Divan-ı Kebbi'yi tutuşturmak, Ruvayat'ı tutuşturmak... Yolu buysa şey onları bir sempatizan olmaları bile onlardan yetebilir yani. Çünkü Mevvanat dediğimiz Hatta da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir çırağıdır. Ben Amerikanlılar oraya gelmiş adam, gönlüyle gelmişse, Onların itiraz, amis bir şey söyleyeceklerini öyle bir mülazaya gireceklerine ihtimal Şimdi millet Mevlana dönüyor diyor aslında. Başı onunla dönmüş, ondan dolayı dönüyor. Her şey dönüyor. Ayın başı dönmüş, güneşin başı dönmüş. Herkes o cazibe-i etrafında pervane gibi pervaz ediyor.